Hailden ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkıyoruz. Üç kişiyiz şimdi. Çünkü İbni Musa'dan adamlarından biri, Mansur el asaf da, emirin bir işi için bir süre bizimle yolculuk yapacak. Mansur öylesine yakışıklı, öylesine güzel bir adam ki, batıda bir şehrin sokaklarında dolaşsaydı, kadınlar dönüp bakmadan edemezlerdi ona. Uzun boylu, güçlü, düzgün yüzünün çizgileri şaşılacak kadar biçimli ve etkileyici. Teni Açık buğday rengi, Arap güzelliğinin kusursuz bir örneği, düzgün kaşlarının altında sert bakışlarıyla dünyaya bakan simsiyah bir çift göz. Zeyd'in yüzündeki sükunet ve dalgınlıktan, huzur verici incelikten eser yok bu yüzde. Sert çizgileriyle bu yüzde bastırılmış halde dahi olsa amansız tutkuların izleri okunuyor. Şamvarlı arkadaşımın huzur dolu ağırbaşlılığının tersine, Mansur'un yüzünde... Hülyalı bir dünyanın çalkantıları var. Ama Mansur da zeyt gibi çok şey görüp geçirmiş görünüyor. İyi, hoş bir yol arkadaşı. Önümüzde nüfut çölünün yerini alan gri-sarı çakıllı arazide, toprağa kımıl kımıl yaşayan bir deri görünümünü veren küçük hayvanların hayatını seçiyoruz. İnce gri renkli kertenkeleler, develerin ayakları altında inanılmaz bir hızla zikzaklar çiziyor küçük dikenli çallar arasına sığınıp parıldayan gözlerle bizim geçişimizi izliyorlar. Küçük kurşuni tarla fareleri, uzun saçaklı kuyruklarıyla sincapları andırıyor. Ve onların akrabaları, daha sıçanları, bedevilerinin etinden pek hoşlandıkları ve benim de yediğim en leziz hayvanlardan biri. Bitki kökleriyle beslenen, bir ayak uzunluğundaki zap kertenkeleleri. Bunların da eti yanıyor. Ve piliçle balık arası bir tat bırakıyor ağızda. Küçük bir hindi yumurtası büyüklüğünde dört ayaklı siyah kırk kanatlılar kuru bir deve tersini şaşılacak bir sabırlılıkla yuvarlamaya çalışırken görüyorsunuz onları. Ön ayakları üzerine yüklenip güçlü arka ayaklarıyla yuvarlıyorlar deve tersini. Yollarına aşamayacakları büyüklükte bir çakıl çıktığında sırt üstü düşüyor sonra binbir güçlükle doğruluyorlar ve tekrar iş başına. Bir iki santim daha itiyorlar yemlerini ama işte bir engel daha hop yine sırt üstü yerdiler. ve tekrar aynı çırpınışlar ve işte doğrulup kalkmayı başarıyor ve şimdi yeniden iş başına yılmadan durup dinlenmeden bazen kurşuni bir yaban tavşanı sıçrayıp çıkıyor çalıların içinden ve uzun adımlarla koşup uzaklaşıyor. Bir seferinde de ileride ceylanlar görüyoruz ama vurulamayacak kadar uzaktılar. İki tepe arasındaki mavi-gri gölgeler arasında yitip gidiyorlar. ''Anlatsana Muhammed.'' diye soruyor Mansur. ''Nasıl oldu da Araplar arasında yaşamayı seçtin ve nasıl oldu da İslam'ı kabul ettin?'' ''Bunun nasıl olduğunu ben söyleyeyim mi?'' diye söze karışıyor Zeyd. ''Önce Arapları sevdi, sonra da onların dinlerini.'' ''Doğru değil mi amcacığım?'' ''Evet Mansur. Zeyd'in dediği gibi oldu. Yıllar önce.'' Arap toprağına ilk defa ayak bastığımda, önce sizin yaşama tarzınız etkiledi beni. Ve derken neler düşündüğünüzü, nelere inandığınızı düşünmeye başladım. Ve böylece İslam'ı tanıdım. Ve birden gördünüz ki, değil mi Muhammed, İslam Allah'ın gerçek sözüymüş? Yok, hayır. Bu öyle çabuk olmadı. Çünkü bir kere o zamanlar, Allah'ın insanla konuşmuş olabileceğine inanmıyor, onun sözü olduğu öne sürülen kitapların, Ancak bir takım hikmetli kişilerin kafasından çıktığını düşünüyordum. Mansur şaşkınlıkla bakıyor bana. Nasıl olabilir bu Muhammed? Musa'nın getirdiği kitaba ya da İsa'nın İncil'ine de mi inanmıyordun? Ben her zaman batılı insanların en azından Tevrat'a, İncil'e inandıklarını sanırdım. Bazıları öyledir Mansur. Ama hepsi değil. Ben işte o inanmayanlardanım. Ve Mansur'a batılı insanların uzun zamandan beri başkalarının kitaplarına olduğu gibi kendi kitaplarına da gerçek bir vahiy olarak bakmadıklarını ve onları daha çok insanın çağlarca süren bir gelişim süreci içinde aşmak zorunda olduğu dini özlemlerin, fizik ötesi yanılmaların tarihi olarak gördüklerini açıklamaya çalışıyorum. Fakat bu görüşler bende İslam'ı tanıdığım zaman büyük bir sarsıntıya uğradılar, diye ekledim. Müslümanların, Batılıların insan için öngördüğü hayat tarzından apayrı bir yolda yaşadıklarını gördüğüm zaman fark ettim bu sarsıntıyı. Ve İslam öğretisi hakkında öğrendiğim her yeni şey, yeni keşfettiğim hayatın daha önce hiç bilmediğim bir yönünü gösterdi bana. Ve Mansur'a yakın doğuya ilk seyahatimi anlatıyorum. Sina çölünde, Araplar hakkında edindiğim ilk izlenimleri. Filistin'de, Mısır'da, Ürdün ve Suriye'de gördüklerimi ve Şam'da, o zamana kadar hiç bilmediğim, yepyeni bir yaşama tarzının bir ön sezi halinde kendini nasıl yavaş yavaş açığa vurmaya başladığını ve Türkiye'yi ziyaretten sonra Avrupa'ya döndüğümde Batı dünyasında yaşamanın benim için artık nasıl çekilmez bir hal aldığını, bir yandan hayattan beklediğim şeyi daha iyi anlamak umuduyla, Araplarla ve onların kültürleriyle ilk karşılaşmanın bende uyandırdığı garip huzursuzluğu, Bütün derinliğiyle anlamak isterken, öte yandan da kendimi batı toplumunun hedefleriyle bir daha asla özdeşleştiremeyeceğimi giderek nasıl daha açık bir biçimde kavradığımı anlatıyorum ona. 1924 yılının baharında Frankfurter Zeitung beni ikinci bir gezi için gönderdi Orta Doğu'ya. İlk gezi izlenimlerimden oluşan kitap sonunda tamamlanmıştı. Benim Avrupa'dan bu ikinci ayrılışımdan birkaç ay sonra... Un Romanticious Morganland ismiyle yayınlandı. Kitaba bu ismi, onun Müslüman doğunun romantik, egzotik çizgilerle dolu sığ bir tasviri değil, fakat onun aktüel realitesine nüfuz etmeyi amaçlayan gerçekçi çabanın eseri olduğunu anlatmak için vermiştim. Kitap, antisyonist tutumu ve alışılmadık Arap taraftarlığıyla Alman basınında belli bir heyecan yaratmış olmasına rağmen, korkarım pek iyi satmadı. Evet. Böylece Akdeniz'i bir kere daha geçtim ve Mısır sahillerinde bütün düşselliği içinde bir kere daha gördüm. Port Said'den Kahire'ye uzanan tren yolculuğu bildik bir kitabın yeniden okunan bir sayfası gibiydi. Süveyş Kanalı ile Manzala Gölü arasında sükunet içinde bir Mısır ikincisi daha yaşadım. Yaban ördekleri yüzüyorlardı suda. Ilgın ağaçları tomurcuklanmış dallarıyla hışırdayıp duruyorlardı. Önceleri daha çok ekilmemiş alanların kapladığı kumlu ovada, şimdi köyler belirmişti. Bazen develerle birlikte koşulmuş siyah mandalar, ağır ve tembel uzuvlarıyla bahar toprağı üzerinde saban çekiyorlardı. Ve Süveyş kanalından batıya döndüğümüzde artık olanca yeşilliği içinde Mısır'ın içindeydik. Kollarını yanlara doğru gererek, testilerini öyle tutmaksızın başlarının üstünde taşıyan ve anlatılmaz bir ritimle salınarak yürüyüp geçen, ince, uzun boylu, Mısırlı kadınları görünce, kendi kendime dedim. Yeryüzünde hiçbir şeyi, ne lüks otomobiller, ne dev köprüler, ne de derin düşüncelerle dolu kitaplar, batının çoktandır kaybettiği, doğununsa kaybedecek gibi göründüğü bu görünüm kadar güzel olamaz. Bu güzellik ki, insanın kendi öz varlığıyla, Onu çevreleyen dünya arasındaki o büyülü barışıklığın, o büyülü uyumun ifadesinden başka bir şey değil. Bu kez birinci mevkide seyahat ediyordum. Kompartımanda benden başka sadece iki kişi vardı. Biri, levantenlere özgü o girişken karakteriyle beni hemen canlı bir sohbete sokan ve gördüğümüz şeyler hakkında zarif, nükteli görüşler ortaya koyan, İskenderiyeli bir Rum iş adamıydı. Ötekisi, Mısırlı bir umda, yani Bir köy ağası, oldukça pahalı ipekten kaftanına ve kuşağından sarkan kalın, altın saat kösteğine bakılacak olursa, zengin biriydi. Ama tamamıyla eğitimsiz kalmış olmaktan da hoşnut görünüyordu. Nitekim bizim konuşmamıza daha katılır katılmaz, kendisinin okuma yazma bilmediğini peşinen itiraf etmişti. Bununla birlikte her haliyle kesin bir sağduyu ve feraset gösteriyor... Ve zaman zaman da Rum iş adamıyla tartışmaya giriyordu. Hatırladığıma göre İslam'ın o sıralar zihnimi bir hayli işgal eden, bir takım toplumsal ilkelerinden söz ediyorduk. Bizim Rum dostumuz, benim İslam hukukundaki sosyal eşitlik öğretisine duyduğum hayranlığa pek katılmıyordu. İslam'ın sizin de hiç sandığınız kadar eşitlikçi bir din olduğu söylenemez aziz dostum, diyordu. Sözünün burasında bir süredir konuştuğumuz Fransızcayı bırakarak, Mısırlı yol arkadaşımızın da anlaması için ona dönüp Arapça olarak devam etti. Siz Müslümanlar dininizin eşitlikçi olduğunu söylüyorsunuz. Peki madem öyle bana söyleyebilir misiniz? İslam için Müslüman erkeklerin Hristiyan ya da Yahudi kadınlarla evlenmesine izin veriyor da Müslüman kadınların gayrimüslimlerle evlenmesine izin vermiyor? Söyleyebilirim tabii dedi Mısırlı köy ağızı. Bir anlık bir tereddütten sonra, Evet, şimdi sana anlatayım, niçin bizim dini kanunlarımız bunu böyle demiştir. Biz Müslümanlar, Hazreti İsa'nın Allah'ın selam ve rahmeti onun üzerine olsun, Allah'ın oğlu olduğuna inanmayız. İnanmayız ama, Kitab-ı Mukaddes'in bütün öteki peygamberleri gibi, yani mesela Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim gibi, onu da Allah'ın gerçek bir peygamberi olarak tanırız. Bunların hepsi son peygamber Hazreti Muhammed, Allah'ın selam ve rahmeti onun üzerine olsun gibi insanlara tevhid dinini tebliğ için gönderilmişlerdir.